478. konu Çocukların savaşa gitmeleri, Uhud Savaşı'nda bir çocuğun yaralanması. Bir kadın Uhud gününde oğluna kılıcı verdi. Fakat çocuk kılıcı taşıyamıyordu. Onun bileğine kılıcı sırmalarla bağladı. Sonra onu Hazreti Peygambere getirerek "Ey Allah'ın Resulü, bu benim oğlumdur. Seni müdafaa etmek için savaşmak istiyor." dedi. Hazreti Peygamber "Ey oğul, şu şu noktalara hücum et." Ey oğul, şu şu noktalara hücum et diyerek çocuğu eğitti. Çocuk yaralandı ve bayıldı. Onu peygambere getirdiler. Hazreti peygamber ona, ey oğul, yoksa sen korktun mu, diye sorunca, çocuk, ey Allah'ın Resulü, hayır, korkmadım, cevabını verdi.